Dokuzuncu lem'a Bismi subhanehu ve inni şeyin illa yusabduhu bihamdihi Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Bu lem'ayı herkes okumasın. Vahdetül vücudun ince kusurlarını herkes göremez ve muhtaç değil. Aziz Sıddık, Muhlis, Halis kardeşim Kardeşimiz Abdülmecid'e ayrı mektup yazmadığının sebebi Size yazdığım mektupları kafi gördüğümdendir ki Abdülmecid benim için Hulusi'den sonra kıymetler bir kardeşim, bir talebendir. Her sabah akşam Hulusi ile beraber, bazen daha evvel duamda ismiyle hazır oluyor. Size yazdığım mektuplardan evvel sabri, sonra Hakkı Efendi istifade ediyorlar. Onlara da ayrı mektup yazmıyorum. Cenab-ı Hak seni onlara mübarek büyük bir, bir kardeş yapmış. Sen benim yerime Abdülmecit ile muhabere et, merak etmesin. Hulusi'den sonra onu düşünüyorum. Birinci sualiniz Cetlerinizden birisinin imzası es Muhammed'e dair mahrem sualiniz var. Kardeşim buna ilmi ve tahkiki ve keşfi cevap vermek elimde değil. Fakat ben arkadaşlarıma derdim ki Hulusi ne şimdiki Türklere ve ne de Kürtlere benzemiyor. Bunda başka bir hasiyet görüyorum. Arkadaşlarım da beni tasdik ediyordular. Dâd-ı da hâk, kabiliyet şart, nist, sırrıyla Hulusi'de büyük bir asalet tezahürü bir dahi da haktır derdik. Hem katiyen bil ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iki âli var. Biri nesedi âlidir, biri de şahs manevisi ve nuranisinin risalet noktasındaki âli var. Bu ikinci âlde katiyen sen dahil olmakla beraber birinci âlde dahi delisi bir kanaatim var ki ceddinin imzası sebepsiz değildir. Aziz kardeşim, Senin ikinci sualinin hülasası Muhyiddin Arabi demiş. Ruhun mahlukiyeti inkişafından ibarettir. O sual ile benim gibi zayıf bir vicareyi, Muhyiddin Arabi gibi müthiş bir harike-i hakikat, bir dahiye ilme esrara karşı mübarezeye mecbur ediyorsun. Fakat madem nususu Kur'an'a istinaden bahsa girişeceğim ben sinek dahi olsam o kartaldan daha yüksek uçabilirim. Kardeşim bil ki Hazreti Muhyiddin aldatmaz fakat aldanır. Hadidir fakat her kitabında mühti olamıyor. Gördüğü doğrudur fakat hakikat değildir. 29. sözde ruh bahsinde medar sualimiz olan o hakikat izah edilmiştir. Evet ruh mahiyeti itibarıyla bir kanun emridir. Fakat vücudu harici giydirilmiş bir namusuz ihyattır ve vücudu harici sahibi bir kanundur. Hz. Muhyiddin yalnız mahiyeti noktasında düşünmüştür düşünmüştür. Vahdetül Vücud meşrebince eşyanın vücudunu hayal görüyor. O zat harika teşfiyatıyla ve müşahedatıyla ve mühim bir meşrop sahibi ve müstakil bir meslek ihtiyar ettiğinden bir mecburiye zayıf keyfilatla tekellüflü bir surette bazı ayatı meşrebine meşrudatına tatbik ediyor. Ayatın sarahatını incitiyor. Sair Risalelerde cadde-i Kur'aniye ve minhacı kavimi ehli sünnet beyan edilmiştir. O zat-ı kutsinin kendine mahsus bir makamı var. Hem makbulindendir. Fakat mizansız keşfiyatında hudutları çiğnemiş ve cumhur yine çok meselelerde muhalefet etmiş. İşte bu sır içindir ki o kadar yüksek ve harika bir kutup. Bir feridi devran olduğu halde kendine mahsus tarikatı gayet kısacık ...sadreddin-i koneviye münhasır kalıyor gibidir. Ve asarından istikametkarane istifade nadir oluyor. Hatta çok muhakkikin asriye o kıymetler asarını mütalaa etmeye revaç göstermiyorlar. Hatta bazıları men ediyorlar. Hz. Muhyiddin'in meşrebiyle ehli tahkikin meşhedinin mabeynindeki esaslı fark... ...ve onların meekhazlarını göstermek çok uzun tetkikata ve çok yüksek ve geniş nazarlara muhtaçtır. Evet fark o kadar dakik ve derin ve mekaz o kadar yüksek ve geniştir ki Hazreti Muhyiddin hatasından muhafaza edilmemiş, makbul olarak kalmış. Yoksa eğer ilmen, fikren ve keşfen o fark, o mekaz görünseydi onun için gayet büyük bir sukut ve ağır bir hata olurdu. Madem fark o kadar derindir, bir temsil ile o farkı ve o mekazları Hazreti Muhyiddin'in o meselede yanlışını göstermeye muhtasar anmış çalışacağız şöyle ki, mesela bir aynada güneş görünüyor. Şu ayna güneşin hem zarfı hem mevsufudur. Yani güneş bir cihette onun içinde bulunur ve bir cihette aynayı ziynetlendirip parlak bir boyası bir sıfatı olur. Eğer o ayna, fotoğraf aynası ise güneşin misalini sabit bir surette kağıda alıyor. Şu halde aynada görünen güneş, fotoğrafın resim kağıdındaki görünen mahiyeti, hem aynayı süslendirip sıfatı hükmüne geçtiği cihette, hakiki güneşin gayrıdır. Güneş değil, belki güneşin cilvesi başka bir vücuda girmesidir. Ayna içinde görünen güneşin vücudu ise, hariçteki görünen güneşin aynı vücudu değilse de, ona irtibatı ve ona işaret ettiği için, onun aynı vücudu zannedilmiş. İşte bu temsile binaen, Aynada hakiki güneşten başka bir şey yoktur denilmek ve aynayı zarf ve içindeki güneşin vücudu haricisi murad olmak cihetiyle denilebilir. Fakat aynanın sıfatı hükmüne geçmiş münbasit aksi ve fotoğraf kağıdına intikal eden resim cihetiyle güneştir denilse hatadır. Güneşten başka içinde bir şey yoktur demek yanlıştır. Çünkü aynanın parlak yüzündeki akis ve arkasında teşekkül eden resim var. Bunların da ayrı ayrı birer vücudu var. Kenden o vücutlar güneşin cilvesindendir. Fakat güneş değiller. İnsanın zihni hayali bu aynı misaline benzer. Söyle ki, insanın aynayı fikrindeki malumatın dahi iki veçi var. Bir vecihle ilimdir, bir vecihle malumdur. Eğer zihni o maluma zarf saysak, o vakit o malum mevcut, zihni bir malum olur. Vücudu ayrı bir şeydir. Eğer zihni o şeyin husulüyle mevsuf saysak zihne sıfat olur. O şey o vakit ilim olur. Bir vücudu haricisi vardır. O malumun vücut ve cevheri dahi olsa bununki arazi bir vücudu haricisi olur. İşte bu iki temsile göre kainat bir aynadır. Her mevcudatın mahiyeti dahi birer aynadır. Kudret-i ezeliyye ile icadı ilahiye maruzdurlar. Her bir mevcut bir cihette şemsi ezeliğinin bir isminin bir nevi aynası olup bir nakşını gösterir. Hz. Muhyiddin meşrebinde olanlar yalnız aynalık ve zarfiyet cihetinde ve aynadaki vücud-i misali neti noktasında ve akis, aynı münakis olmak üzere keşfedip başka mertebeyi düşünmeyerek la mevcude illahu diyerek yanlış etmişler. Hakâikul eşyâi sabit tetün, kaide-i esâsiyeyi etmek derecesine düşmüşler. <gülüyor> Amma ehl-i hakikat ise verasete nübüvvet sırrıyla ve Kur'an'ın katli ifadatıyla görmüşler ki... ...ayine-i mevzudatla kudret ve irade-i ilahiye ile vücut bulan nakışlar onun eserleridir. Heme ezosttur, haşiye yani her şey ondandır, o icad eder. Hemeost değil, haşiye, her şey o değil ki la mevcude illa hu denilsin. Eşyanın bir vücudu vardır... ve o vücut bir derece sabittir. Kendal o vücut vücudu vacibe nisbeten vehmi ve hayali hükmünde zayıftır. Fakat Kadir-i Ezeli'nin icat ve irade ve kudretiyle vardır. Nasıl ki temsilde ayna içindeki güneşin hakiki vücudu haricisinden başka bir vücudu misalisi var. Ve aynayı zinetle boyayan münbasit aksinin dahi arazi ve ayrı bir vücudu haricisi var. ve aynanın arkasındaki fotoğrafın resim kağıdına intikal eden suret-i şemsiyenin dahi ayrı ve arazi bir vücudu haricisi vardır. Hem bir derece sabit bir vücuttur. Öyle de çaynat aynasında ve mahiyyat eşya aynalarında esma-i kusye ilahiyenin irade ve ihtiyar ve kudret ile hasıl olan cilveleriyle tezahür eden nukûş masluatın vücudu vacipten ayrı hadis bir vücudu var. Hem o vücuda kudret-i ezeliyye ile sabah verilmiş, fakat eğer irtibat kesilse bütün eşya birden fenaya gider. Bekai vücut için her an her şey salikının ipkasına muhtaçtır. Şenden hakaikul eşyai sadi tekündür, fakat onun ispat ve tesbikiyle sabittir. İşte Hz. Muhiddin ruh mahluk değil, alem-i emirden. ve sıfat iradeden gelmiş bir hakikattir denesi... çok nususun zahiline muhalif olduğu gibi... meskur tahkikate binaen iltibas etmiş, aldanmış, zayıf vücutları görmemiş. Esma-ı hallak, rezzat gibi isimlerin mazharları... vehmi ve hayali şeyler olamaz. Madem o esma nedirler? elbette mazharlarının da hakikat-ı hariciyeleri vardır. Üçüncü sualimiz... İlm-i cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. En cevap, biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyarımızın fevkinde bize daha hayırlı bir ihtiyar işimize hakimdir. İlm-i cifir meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan vazife-i alıkoyup meşgul ediyor. Hatta kaç defadır esrar-ı Kur'aniye'ye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu. Kemal-i ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum. Birisi, يساğına karşı hilaf-ı edepte bulunmak ihtimali var. İkincisi, وَقَائِكِ اَسَاسِيَ-i اِمَانِيَّ وَقُرْآنِيَّنِ بَرَاهِنِ-i kat'iye ile ümmete ders vermek hizmeti ise, ilm-i gibi ulu u yüz derece daha fevkinde bir meziyet ve kıymeti vardır. O vazife-i kutsiyede kat'i hüccetler ve muhkem deliller suistimale meydan vermiyorlar. Fakat cifir gibi muhkem kaidelere merbut olmayan ulum-u hafiyede suistimal girip şarlatanların istifade etmeleri ihtimalidir. Zaten hakikatların hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse ihtiyaca göre bir nebze ihsan edilir. İşte ilmi i cifrin anahtarları içinde en kolayı... ve belki en safisi ve belki en güzeli ismi dediğinden gelen ve Kur'an'da lafz celalde cilvesini gösteren ve bizim neşrettiğimiz asarı ziynetlendiren tevafukun envalarıdır. Keramet-i gavsiyenin birkaç yerinde bir nebze gösterilmiş ez cümle. Tevafuk birkaç cihette bir şeyi gösterse delalet derecesinde bir işarettir. Bazen bir tek tevafuk bazı karaimle delalet hükmüne geçer. Her neyse şimdilik bu kadar yeter, ciddi ihtiyaç olsa size bildirilecektir. Dördüncü sualiniz, yani sizin değil İmam Ömer Efendi'nin suali ki, Bedbah bir doktor, Hz. İsa Aleyhisselam'ın pederi varmış diye divanecesine bir tevil ile bir ayetten kendine güya şahit gösteriyor. Haşiye, mev Beşer'in bir rubunun başına reis olarak geçen, ...ve nev-i beşerden nev-i melaikeye bir cihette intikal eden ve arzı bırakıp... ...samavatı vatan ittihaz eden harika bir ferdi insanın bu harika vaziyetleri... ...kanun-u tenasülün harika bir suretini iktiza ederken... ...kanun-u tenasülün şüpheli, meçhul, gayrı fıtri... ...belki edna bir tarz ile o kanun içine almak hiç yakışmadığı gibi hiç mecburiyette yoktur. Hem sarahat-ı Kur'aniye tevil kaldırmaz... yüz cihetle sedelenen kanunu tenasulun tamiri hesabına hiçbir cihetle zedelenmeyen ve Tenasunun haricinde bulunan kanunu cinsiyet melek, hem kanunu sarahati kuraniye gibi kuvvetli kanunlar nasıl tahrip edilir o bir çare adam bir zaman huruf mukatta ile bir hak icadına çalışıyordu hem pek çok hararetli çalışıyordu o vakit anladım ki o adam zındıkların tavrından hissetmiş ki hurufat İslamiye'nin kaldırılmasına teşebbüs edecekler. O adam güya sene karşı hizmet edeceğim diye çok beyhude çalışmış. Şimdi bu meselede ve hem ikinci meselesinde yine zındıkların esasat İslamiye'ye karşı müthiş hücumunu hissetmiş ki böyle manasız tevilat ile bir musalaha yolunu açmak istediğini zannediyorum. İnne metela İsa innallâhike <Sessizlik> meteli Adem. Allah katında İsa'nın hali. Adem'in yaratılışı gibidir gibi nusursu kat'iye ile Hz. İsa Aleyhisselam pedersiz olduğu kat'iyeti varken tenasüldeki bir kanunun muhalifetini gayri mümkün telakki etmekle vahiy tevilat ile bu metin ve esaslı hakikati değiştirmeye teşebbüs edenlerin sözüne ehemmiyet verilmez ve ehemmiyeti değmez. Çünkü hiçbir kanun yoktur ki şuzuzları ve nadirleri bulunmasın ve haricine çıkmış fertleri bulunmasın ve hiçbir kaide-i yoktur ki harika fertler ile taksis edilmesin. Zamanı Adem'den beri bir kanundan hiçbir fert şuzsuz etmemek ve haricine çıkmamak olamaz. Evvela bu kanunu tenasül medde itibarıyla 200 bin enva hayvanatın mebde'leriyle hark edilmiş ve nihayet verilmiş. Yani en evvelki pederleri adeta Ademleri hükmünde 200 bin o evvelki pederler Kanunu tenasulu tenasülü fark etmişler, peder ve valideden gelmemişler ve o kanun haricinde vücut verilmiş, hem her baharda gözümüzle gördüğümüz yüzgün enva'ın kısmı azamı, hassiz efratları, kanun-ü tenasül haricinde, yaprakların yüzünde, taaffun etmiş maddelerde o kanun haricinde icat edilir, acaba mebdeinde ve hatta her senede bu kadar şahazlarla yırtılmış, zedelenmiş bir kanunu 1900 senede bir ferdin çuzuzunu akla sığıştıramayan ve nususu Kur'aniye karşı bir ile yapışan bir akıl kaç derece akılsızlık ettiğini kıyas et. O bedbahların kanunu tabii tabir ettiği şeyler emri ilahi ve irade-i Rabbaniye'nin külli bir cilvesi olan adetullah kanunlarıdır ki Cenab-ı Hak o adetatını bazı hikmet için değiştirir. Her şeyde ve her kanunda irade ve ihtiyarının hikmetliğini gösterir. Harikulade bazı fertlerde harkı adat eder. İnne mesela İsa, indenallâhike meselî Adem fermanıyla bu hakikatı gösterir. Ömer Efendi'nin o doktora dair ikinci suali, o doktor o meselede o kadar eblehane hareket ediyor ki, sözlerini dinlemek yahut ehemmiyet verip cevap vermekten çok aşağıdır. Bu bir çare küfür ve iman ortasını bulmak istiyor. Onun ehemmiyetsiz bahsine karşı değil. Belki yalnız Ömer Efendi'nin istifsarına göre derim. Me'murat ve meniyyat ı illet emri ilahidir ve nehi ilahidir. Maslahatlar ve hikmetler ise mürecihdirler. Emir ve nehlin taalluklarına ismi hakim noktasında sebep olabilir. Mesela sefer eden namazını kasveder. Bu namazın kasrına bir illet ve bir hikmet var. İllet seferdir, hikmet meşakkattır. Sefer bulunsa, meşakkat olmasa da namaz kasredilir. Sefer olmasa, hanesinde yüz meşakkat görse yine namaz kasredilmez. Çünkü meşakkat, bir bazen seferde bulunması, kasrı namaza hikmet olmasına kafidir. Ve seferi illet yapmasına da yine kafidir. İşte bu kaide-i şer'iyeye binaen, ahtam-ı şer'iye hikmetlere göre tahayyür etmiyor. Hakiki illetlere bakar. Mesela o doktorun bahsettiği gibi hınzırın etinden, bildiği zarardan, hastalıktan başka hınzır eti yiyen bir cihette hınzırlaşır kaidesiyle ve o hayvan sair hayvanatı ehliye gibi zararsız yapılmıyor. Haşiye, acaba Frenkistan'ın bu kadar harika terakkiyat-ı medeniyetiyle ve kemalat-ı fenniyesiyle ve insaniyet perverani ulumuyla ileri gittiği halde o terakiyat ve kemalata ve o uluma bütün bütün zıt olan maddiyunlu ve tabiyyunluk zulümatında hınzırcasına saplanmalarında hınzır etinin yemesinin medhali yok mudur? Soruyorum. İnsan beslendiği şeyle mizacı müteessir olduğuna delil kırk günde. Her gün ek yiyen kasavet kalbiyeye düçar olduğu darb mesel hükmüne geçmesidir. Etinden gelen menfaattan ziyade çok zarar iras etmekle beraber etindeki kuvvetli ya kuvvetli soğuk memleketi olan Frenkistan'dan başka tıbben muzur olduğu gibi manen ve hakikaten çok zararlı olduğu tahakkuk etmiş. İşte bu gibi hikmetler onun haram olmasına ve nehi ilahi taallukuna da bir hikmet olmuştur. Hikmet her fertte ve her vakitte bulunmak lazım değildir. O hikmetin tebeddülü ile illet değişmez. İllet değişmezse hüküm değişmez. İşte bu kaideye göre o bir tara adamın ne kadar şeriatın ruhundan uzak konuştuğu anlaşılsın. Şeriat namına onun sözüne ehemmiyet verilmez. Halık'ın çok akılsız filozoflar suretinde hayvanları vardır. Muhiddin-i Arabi hakkındaki sualin... cevabına zehildir. Sual muhiddin Arap vahdet i vücut meselesini en yüksek bir mertebe telakki ettiği gibi ehli aşk bir kısım evliyaya azime dahi ona ittiba etmişler. Bu meslek en yüksek mertebe olmadığını hem hakiki olmadığını belki bir derecede ehli sekir ve istiyarakın ve ashabı şevk ve aşkın meşrebi olduğunu söylüyorsun. Öyleyse muhtasaran sırrı veraset-i mübüvvetle ve Kur'an'ın sarahatiyle gösterilen ...tevhidin yüksek mertebesi hangisidir? Göster. El cevap. Benim gibi hiç ender hiç, aciz bir biçarenin kısa kitliyle... ...bu yüksek mertebeleri muhakeme etmek yüz derece haddimin fekindedir Yalnız, Kur'an-ı Hakim'in gelen gayet muhtasar bir iki nükteyi söyleyeceğim... ...belki bu meselede faydası olacak. Birinci nükte. Vahdetül vücudun meşrebine ve saplanmasına çok esnaf var... onlardan bir ikisi kısaca beyan edilecek birinci sebep. Mertebe-i rububiyetin hallakiyetini azami derecede zihinlerine sığıştıramadıklarından ve sırrı ahadiyet ile her şeyi bizzat kabze-i rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesiyle vücut bulduğunu kalplerine tam yerleştiremediklerinden her şey odur veyahut yoktur veya hayaldir veya tezahüriyetidir veya cilveleridir demeye kendilerini mecbur bilmişler. İkinci sebep, firakı hiç istemeyen ve şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen ve buğduyetten cehennem gibi korkan ve zevalden gayet derecede nefret eden ve lisali ruhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti cennet gibi hadsiz bir iştiyatla arzulayan aşk sıfatı her şeydeki akrebiyet-i ilahiyenin bir cilvesine yapışmakla firak ve budiyeti hiçe sayıp lika ve visali daimi zannederek la mevcudu illa hu diye aşkın sekriyle ve o şevki beka ve lika ve visalin muktezasıyla gayet zevkli bir meşrebe hali vaktetil vücutta bulunduğunu tasavvur ederek müthiş firaklardan kurtulmak için o vaktetil vücut meselesini melce ittifaz etmişler. Demek birinci sebebin menşeği aklın gayet geniş ...ve gayet yüksek olan bazı hakaiki imaniyeye yetişmediğinden... ...ve ihata edemediğinden ve aklın iman noktasında tamamıyla inkişaf etmediğindendir. İkinci sebebin menşeği, kalbin aşk noktasında fevkalade inkişafından... ...ve harikulade inbisatından ve genişliğinden ileri gelmiştir. Ama sarahat-ı Kur'aniye ile veraset-i vebüvvetin evliyayı ve ehl-i olan... Asliyanın gördükleri mertebeyi i uzma-i tevhid ise hem çok yüksektir hem rububiyet ve halakiyet ilahiyenin mertebe uzmasını hem bütün esma ilahiyenin hakiki olduklarını ifade ediyor ve esasatı muhafaza edip ahkam rububiyetin muvazenesini bozmuyor çünkü derler ki Cenab-ı Hakk'ın ehadiyet-i zatiyesiyle ve mekandan münezzehiyetiyle beraber her şey bütün şuunatıyla bahsediyor. ''Doğrudan doğruya ilmiyle ihata ve teşhis edilmiş ve iradesiyle tercih ve taksis edilmiş ve kudretiyle ispat ve icat edilmiştir. Bütün kainatı bir tek mevcut gibi icat ve tedbir ediyor. Bir şeyi kolaylıkla halk ettiği gibi koca baharı dahi o suhuletle halk eder. Bir şey bir şeye mani olmaz. Teveccühünde tecezzi yoktur. Aynı anda her yerde kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor.'' Tasarrufunda tevzi ve inkısam yoktur. 16. söz ve 32. sözün 2. mevkıfının 2. maksadında bu sır tamamıyla izah ve ispat edilmiştir. Lamuşah patatif temsil kaidesiyle temsildeki kusura bakılmadığından gayet kusurlu bir temsil söyleyeceğin ta iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın mesela. Harika ve emsalsiz, gayet büyük ve gayet zinetli, şart ve garba bir anda uçacak Ve şimalden cenuba ulaşan kanatlarını kapayıp açacak, yüzbinler nakışlarla tezyin edilmiş ve kanadının her bir tüyünde gayet dahiyane sanatlar derc edilmiş bir tavus kuşu farz ediyoruz. Şimdi seyirci iki adam var, akıl ve kalp kanatlarıyla bu kuşun yüksek mertebelerine ve harika ziynetlerine uçmak istiyorlar. Birisi bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve harikulade her bir tüyündeki kudret nakışlarına bakar. ...ve gayet âşık bir şevk ile sever. Dakik tefekkürü kısmen bırakır... ...ve aşka yapışır. Fakat görür ki... ...her gün o sevimli akışlar ...tahavvul ve tebeddül eder. Sevdiği ve perestiş ettiği o mahbublar... ...kaybolur, zeval buluyor. O adam kendine teselli vermek... ...ve aklına sığıştıramadığı... ...vahdet-i ile... rububiyet mutlaka ve ehadiyet zâti ile... ...hellakiyet-i külliyeye malik bir nakkaşın... ...bir nakş atıdır sanatıdır... ...demek lazım gelirken... O itikad yerine bu tavus kuşundaki ruh o kadar âlidir ki onun saniyi onun içindedir veya o olmuş. Hem o ruh vücuduyla müttehit, vücudu ise suret-i zahiriye ile mümteziç olduğundan o ruhun kemali ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir, her dakika başka bir nakşı ve ayrı bir husfi izhar eder ve ''Hakiki ihtiyar ile bir icat değil, belki bir cilvedir, bir tezahürdür.'' der. Diğer adam der ki, ''Bu mizanlı ve nizamlı, gaye sanatkaranen akışlar, kat'i bir surette bir irade ve ihtiyar ve tas ve meşiyeti iktiza eder. İradesiz bir cilve, ihtiyarsız bir tezahür olamaz. Evet, tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir. Faili ile hiçbir cihette ittihat edemez. Ruhu güzel ve alidir.'' fakat mucizet müتصarrif değil belki ancak mazhar ve mederdir çünkü her bir tüyünde bir bedahe nihayetsiz bir hikmetle bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir lüks ziynet görünüyor bu ise iradesiz ihtiyarsız olamaz bu kemali kudret içinde kemali hikmeti ve kemal-i ihtiyar içinde kemal-i rububiyeti ve merhameti gösteren sanatlar cilve min ve işi değil bu yıldızlı defteri yazan katip onun içinde olamaz, onunla iddihat edemez. Belki yalnız o defter, o katibin yazı kaleminin ucuyla teması var. Öyleyse o kainat denilen misali tavusun halikulade sinetleri, o tavus halikanın yalnızlı bir mektubudur. İşte şimdi o kainat tavusuna bak, o mektubu oku katibine, maşallah, tebarekallah, subhanallah de. Mektubu takip zanneden veya katibi mektup içinde tahayyür eden veya mektubu hayal tebehhüm eden elbette aşk felsefesinde aklını saplamış, hakikatin hakiki suretini görmemiş, vahdet-i vücudun meşhedine sebebiyet veren aşkın envaından en mühimiyeti aşk-ı dünyadır. Mecazi olan aşk-ı dünya, aşk-ı hakikiye inkılap ettiği zaman vahdet-i vücuda inkılap eder. Nasıl ki insandan şahsi bir mahbubu, muhabbet-i mecazi ile seven, sonra zeval ve fenasını kalbine yerleştiremeyen bir aşık, mahbubuna aşk-ı hakiki ile bir beka kazandırmak için mabud ve mahbub-ı hakikinin bir ayn-i cemalidir diye kendini teselli eder, bir hakikate yapışır, öyle de koca dünyayı ve kainat-ı heyeti mecmuasıyla mahbub ittihaz eden, Sonra o muhabbet-i acibe, daimi zeval ve firak kamçılarıyla muhabbet-i hakikiye inkılab ettiği vakit, o çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan kurtarmak için vahdetül vücud meşredine iltica eder. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise, Muhiddin-i Arab'ın emsali gibi zatlara zevkli, nurani, makbul bir mertebe olur. Yoksa vartalara, maddiyata girmek, esbatta boğulmak ihtimali var. Vahdet-i ise o zararsızdır. Ehl-i sahvın da yüksek bir meşrebidir. Allahümme erinel hakka hakka varzukna ittiba'a. Allahum bize hakkı hak olarak göster ve ona ittiba etmekle bizi rızıklandır. Subhaneke la ilmelena illa ma meallemtena inneke entel alimun hakim seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin.